Tohum'da nasada ekolojik yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay Tohum'da nasada ekolojik yaşam programından herkese merhabalar ben Leyla Ünlübay Bugünkü konuğumuz tabiat kanunu izleme girişimi sözcüsü Hüsrev Özkara Hoş geldiniz programımıza boş vurdular. Hüsre Bey Kasım ayında tabiat ve bi çeşitliliği koruma kanun tasarısının görüşücü görüşüleceği bir toplantı yapılacaktı Ancak bu toplantı bazı gerekçelerden dolayı iptal edildi bu iptalden sonra bizim bilmediğimiz bir ilerleme bir aşama kaydedildi mi ve neden iptal olduğuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz ya ben onu şöyle düzelteyim ee, söz konusu bu yasa 2000'li yıllardan beri e, yürütülen bir çalışma. 2011 yılında ilk defa yasa tasarısı hazırlandı ve e, mecliste çalışmalar yürütüldü. 4 kez bu kadık oldu ve en son 2016'nın sonunda Aralık ayında tekrar bu yasayla ilgili e, bir kanun tasarısı hazırlanarak meclise geldi. Ve ondan sonra tekrar süreç başladı. O arada sivil toplum örgütleriyle görüştüler. Yani ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz şeklinde. Biz hazırlanan yasanın sağlıklı bir yasa olmadığını, özellikle genel gerekçesinin yasayla hazırlanan yasa tasarısıyla çeliştiğini söyledik. Dolayısıyla bu konuda birlikte karşılıklı görüşmeler üzerine iki bakanlık arasındaki problemi de çözemedik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Ben şimdi kısaca genel gerekçe ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Lütfen. Evet. Ee, bu yeni yasanın oradan... hazırlanış gerekçesi nedir? Yani bunu bizimle evet. paylaşabilirseniz? Tabii, paylaşayım. Türkiye'de tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacına hizmet eden çok sayıda hukuki ve idari düzenleme bulunmaktadır. Ya yani bu doğru bir tespit. Bu durumda tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir korunması ve kullanımı konusunda karmaşaya sebep olmakta ve mevzuatın uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında görev ve yetki karmaşasına sebebiyet vermektedir. Bu da çok doğru bir tespit. Bu durum farklı koruma kategorilerinin birbirleriyle uyumlaştırılması gereğini doğurmakta, Aynı zamanda birbirini tekrar eden ve tenaküza sebebiyet verebilecek uygulamaların Önlenmesinde gerektirmektedir. Genel gerekçenin başında yer alan bu açıklama yasa tasarısının genel gerekçesi bak, son derece doğru bir tespit yapıyor. Fakat yasanın yasa hazırlanan yasa tasarısının böyle bir hedefi yok. Tam tersine Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ilgili yine bir yasa düzenlemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun dışında kalıyor. Buradaki sıkıntı da şu Mevcut ülkemizdeki sahaların alan büyüklüklerine dikkate aldığımızda ağırlıklı kısmı Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığı'nda kalıyor. Neden? İki tane orada statü var. Özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sitler. Dolayısıyla söz konusu yasa hem genel gerekçede çok doğru tespit edilmiş olan iki ya da üç başlılığı ortadan kaldırmıyor. Yine o iki başlılık devam ediyor. O zaman bu yasayı değiştirmemizin bir anlamı yok. Yani e, asıl hedefe uygun davranmamış oluyoruz. Ve bu beraberinde de etkin bir koruma getirmiyor. Tam tersine e, hazırlanan yasa tasarısında bu yasanın acaba daha daha fazla ne kadar kullanabiliriz? E, mevcut yasalarda buna engel olan bir takım faaliyetlerin önünde, bak burası korunan alan, endemektür, ...tehdit altında türler dediğimiz zaman... bunlar rahatsız olan bazı çevreler... ...bu yasayı sanki bir koruma yasasıymış gibi... ...gündeme getirdiler... ...ve maalesef hazırlanan yasa tasarısının da... ...özlü bu. Anladım. Peki e, mevcut statülerle... ...biz ülkemizdeki korumayı gerçekleştirebiliyor muyuz? Şimdi şöyle ...eğer çift başlı olmamış olsaydı... ...ben açık söylüyorum... ...çıkacak olan bu yasa tasarısından ziyade niyet önemlidir. Yani siz kötü bir yasayı bir bir düşünce ve uygulamayla daha başarılı sonuçlara götürebilirsiniz. Hatta <gülüyor> iyi bir yasayı tam tersine kötü, düş <gülüyor> kötü düşüncelerle maalesef o yoğun kullanımın kucağına atabilirsiniz. Böylesi bir keyfiyeti taşıyor. Kim ne derse desin. Ben şöyle bir örnek vereyim. Buyurun. Bugün Orman Teşkilatı'nın Orman Bakanlığı'nın bünyesinde milli parklar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü var. Dört tane statü var burada. 2870 sayılı Milli Parklardaki Statüler. Ondan sonra. Dolayısıyla bu statülerle biz yaklaşık bir milyon hektar, yani yüzde bir virgül beş alanı koruyabiliyoruz. Eğer bu çıkacak olan yasa bu kadar sınırlı bir alanla ilgiliyse geriye kalan kısım ne olacak? Bu nasıl korunacak ve nasıl bir uyumlaştırma, nasıl bir çift başlılığı ortadan kaldı ortadan kaldırma gerçekleştirilecek? Dolayısıyla kendi içerisinde ciddi anlamda çelişkileri olan ve e, bugünkü durumdan daha kötüye gidebilecek bir süreci hazırlamış oluyoruz. Benim korkum o. Ben uzun yıllar hem e, kurumda e, şube müdür olarak çalıştım, hem de genel müdür olarak görev yaptım. Süreçleri iyi biliyorum. Benim gözlemim şu, maalesef korunan alanların içi boşaltılıyor. Yani işin dikkat çekilmesi gereken noktası bu. Hatta bu yasanın e, o alt kısmı yani son maddelerinde ise geçici madde düzenlemeleriyle yeni yeni kullanma alanı şeyleri açılıyor. 29 yıllık kiralamalar, onlar 49 yıla çıkarılıyor. Hmm. Yeni yapılaşma kolaylıkları getiriliyor. Bakanlık böyle bir yetkiye sahip <gülüyor> Bu, bakın dikkatinizi çekiyorum, %1.25, 98.75'i konuşmuyoruz. Bu 1.25'lik alanda bile, velev ki deseydi ki ya hiçbir şey yapılmayacak. Ne kaybedeceğimizi merak ediyorum. Ee, Bu doğru. Doğru mu anladım e, teyit etmek için soruyorum. E, tabiat ve biyoçeşitliliği koruma kanun tasarısı Türkiye'nin yüzde 1.25'lik kısmını kapsayan bir tasar. Evet, evet. Kalan yüzde 98.75'i için zaten herkes kafasına göre davranıyor öyle mi? Bunu şöyle söyleyelim. Yaklaşık 4.7'si özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanları olarak... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Onlar bu sorumluluğu taşıyor. Bunları saymazsak ben sadece bu yasayla ilgili kısım 1.25. Bunları saymazsak biz bu yasayı sadece bu 1.25 alanlarla ilgili konuşmuş oluyoruz. Yani yaklaşık 80 milyon hektar olarak düşünürsek ülkemizin büyüklüğünü 1 milyon hektar alanı konuşuyoruz. Ya, velev ki diyorum Bunla ilgili o kadar katı davrandık ki hiç dokunmayacağız dedi. Ne kaybederiz diyorum. Yani Türkiye'nin bütün gözünün bu 1.25'te olmasının anlamı nedir? Evet. Yani buradaki bence toplumun sorgulaması gereken asıl önemli kısım bu. Çok haklısınız. Evet. Şunu da sormak istiyorum. E, bu kanun tasarısında e, özellikle bazı maddeler var ki sizin de çok hassas olduğunuz ve üzerine gittiğiniz. E, bunlardan en önemlisi yasanın yeniden değerlendirilmesi. E, yeniden değerlendirmeyi e, nasıl açıklıyorsunuz bize? Ben onu şöyle açıklıyorum. E, bu da iyi niyetli bir yaklaşım değil. Neden iyi bir yaklaşım değil? Şimdi doğrudur. Kendi içerisinde... İlan edilme süreçlerinde ilk önce 6.831 sayılı orman kanununa göre orman rejimine alınarak milli park ilan edilebiliyordu o zaman. Tek statüydü. 1983 yılına kadar böyle sürdü. Ondan sonra 2.873 sayılı yasayla beraber ise 4 statü yani milli park, tabiat parkı, tabiat koruma alanı ve tabiat anıtı olarak ilan edildi. Dolayısıyla... 58 yılından 1983 yılına kadar geçen sürede ilan edilenler içerisinde gerçekten milli park statüsüne uygun olmayan sahalar var. Bunu anlayışla karşılıyorum. Örneğin Yozgat Çamlı işte yaklaşık 260-270 hektarlık bir alandır. Dolayısıyla bu tür alanların milli park olma şansı yok. Bunlar başka bir statüye dönüştürülmesi lazım. Ama yeniden değerlendirme adı altında biz bu sahalarla ilgili, çünkü ben maddesini önemsiyorum, yeniden değerlendirme maddesini. Burada çok net bir şekilde, yeniden değerlendirmeyle ilgili sahanın sınırlarının daraltılmasından tutun, her türlü iptaline kadar bir yetkiyi bu yasa kendine almak istiyor. Şimdi açıkçası, yani insan tereddüt ediyor, biz 58 yılından bugüne kadar 42 17 de öyle derseniz, 59-60 senedir e, gerçekten çok e, zor koşullarda ilan ettiğimiz ve koruduğumuz bu yeniden değerlendirme adı altında vazgeçemeyiz. Hmm. Yani, önce e, çok çok özür dilerim. Madde. Evet çok önemli hemen bir parantez evet. açalım. Yani bu maddeyle o zaman şu. Yolu, şunun yolu açılıyor. Korunaklı alanlar isteğe bağlı olarak üst kurul tarafından korunaklı alan statüsünden çıkarılabiliyor. Evet. Evet. evet. Bu, bu çok tehlikeli bir madde ve sizin aslında hani en çok üstüne gittiğiniz kısım burası anladığım kadarıyla. Önemli maddelerden birisi. bir tanesi. Onun için de bizim şöyle bir yaklaşımımız oldu. Mutlaka gerçekten mevcut statülerle uyumlu olmayan biraz önce söylediğimiz yasanın imkan verdiği kısıtlar nedeniyle ilan ederken zorlandığımız bugün için o statüye uygunluk göstermeyen sahalarımız var. Biz diyoruz ki oluşturulacak olan bir ulusal kurul bu konuyu değerlendirirken mutlaka sivil toplum örgütlerinin de eşit temsil edildiği bir kurul olursa orada bu konular tartışıldığında birlikte karar vererek eğer hedefimiz korunan alanı etkin bir şekilde korumak ise bu ise arzulanan bu yasanın çıkmasıyla birlikte o zaman hep birlikte bu kararları katılımcı bir yaklaşımla hayata geçirmiş olacağız. Ve doğal olarak da toplum sahiplenecektir. Ama bizlere sormadan ki şu anda bu yeniden değerlendirme çalışmaları yapılıyor. Daha yasası falan yok. Duyuyoruz çünkü o çalışmaları. Bunun beraberinde ciddi sıkıntıları oluşacak. Bir örnek vereyim size. Lütfen. Yaban hayatı koruma tarısı. bakın 1 milyon 800 bin hektar. Biraz önce 1 milyon hektardan bahsettim. Hatırlarsanız o evet. statünün karşılığı bu yasanın çerçevesinden bahsederken. Dedim ki bu yasa 1 milyon hektarla ilgili bir yasa. 1 milyon 800 bin hektar yani hemen hemen onun %080 katı olan Yaban hayatı koruma sahaları bir kalemde iptal edildi. Bir kalemde. Burası bir yeniden değerlendirme. Evet. Ve hala 2003 tarihinden günümüze kadar bir hektar dahi yaban hayatı koruma sahası ilan edildi. Ne yapıldı biliyor musunuz? Yaban hayatı geliştirme sahası yani kullanıma açık, kullanma hatta avlanmanın bile yapılabileceği sahalara dönüştürüldü. Yaklaşık 1 milyon 189 bildi. Yani 600 küsür bin, 620 bin hektar alan tamamen devre dışı bırakıldı. Bu şunu gösteriyor. Ben e, devletin gücünü kullanarak bakanlık yetkisiyle bu tür alanları istersem kapatırım, istersem açarım, istersem içeriğini değiştiririm. Böyle bir keyfiyet getiriyor. O nedenle biz yeniden değerlendirmenin her bir hektarında dahi bırakın bir milyon hektarı Kesinlikle bir katılımcı yaklaşımla ilgili paydaşların olması gerektiğine inanıyorum. İnanıyoruz. Ee, Aksi takdirde açık söyleyelim. Bunun hedefi, bu tür çalışmaların hedefi korunan alanların içini boşaltmaktır. Yani anladığım kadarıyla bir otokontrol kısmı olsun e, tasarıda, kanun tasarısında ve o otokontrolde e, bir kurul olsun. O kuralı da STK'lar işte e, vatandaşlar aktif bilim bir adamları, şekilde bilim, bilim adamları, adamları bilim dahil olsun. Bilim, evet. Yani aslında olması gereken bu. Yani ama e, tabii e, uygulanabilirliği kısmında mutlaka sıkıntı yaş yaşıyoruzdur. E, Şimdi bakın, hızlı kararlar vermek İyi sonuçlar doğuracak diye bir kural yok. Ama toplum sindire sindire bir konuya sahip çıkar. Alınacak olan kararlar toplumca paylaşılır ise aldığınız kararların üzerine yenisini inşa etmeniz mümkün. Ama ben toplumu yok sayıyorum derseniz örneğin hatırlarsanız bilmiyorum Otamış sazlıklarını duymuşsunuz. Şu anda Otamış sazlıkları yok. E, Seyfe Gölü'nü duymuşsunuzdur. Şu anda göl diye bir şey yok Seyfe Şöyle oldu buralar. Bu hatayı yapan işte rahmetli Süleyman Demirel eski cumhurbaşkanı özür diliyorum dedi. Özürlen olacak şey de değil bu. Çünkü bir doğa parçasının özelliklerini ortadan kaldırdığınız zaman onun yeniden restorasyonu hem çok pahalı hem de geriye dönüşü çok çok zor. Onun için bu tür olaylar Böyle sadece iktidar gücüyle yapılacak ben yaptım oldu mantığıyla yapılacak işler değildir. Bunun vebali ve sorumluluğu ağırdır. Evet ee, şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz ardından tekrar beraberiz. Believe it, live down. Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Açık Radyo'da 94.9'da Hüsrev Özkara ile konuşuyoruz. Ee, Tabiat Kanunu İzleme Girişimi Sözcüsü ve biz bugün Tabiat ve Biyoçeşitliliği Kurma Kanunu e, Tasarısından bahsediyoruz. Hüsrev Bey, e, evet. tasarıda bir de ekolojik etki değerlendirmesi ile ilgili çok önemli bir madde var. Nedir evet. ekolojik etki değerlendirmesi? Şimdi biliyorsunuz bu Çevresel etki değerlendirmesi diye Türkiye'de bugüne kadar e, özellikle çevreyi korumaya dönük yapılacak olan faaliyetlerin çevreye vereceği zararları bertaraf etmek, eğer yapılacak olan o uygulama çevreye zarar veriyorsa müsaade etmemek adına yürütülen bir e, değerlendirme, yapılan bir değerlendirme. Şimdi buna paralel olarak e, korunan alanlarda da adına ekolojik etki değerlendirmesi deniliyor. Nasıl çevresel etki değerlendirilmesinde işin öyle bir noktaya geldiğini görüyoruz ki gerçekten yapılan etki değerlendirmesi bu olayı çözmek yerine örneğin HES'lerde biliyorsunuz can suyu diye bir şeyden bahsedilir. Tamamen dalga geçmek üzerine kurulmuştur bu. Aynı sıkıntıyı biz şimdi ekolojik etki değerlendirmesinde de yasada görüyoruz. Ben şunu beklerdim ekolojik etki eğer bir e, faaliyet söz konusu korulan alana ya da alanın yakın çevresine zarar verecek, bakın sadece alan da değil, hmm. alanın yakın çevresine zarar verecek bir faaliyette izin verilmez nokta. Evet. Şimdi bakıyor, yasaya bakıyoruz ya bir komedi bu. Yasada diyor ki efendim işte bu faaliyetler bir ihtiyaçsa e, şeye bile aykırı olsa ekolojik etki değerlendirilmesine. Bunlar e, Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilebilir. Hı hı. Ya bahsettiğimiz saha Türkiye'nin %100'üyle ilgili olsa hakikaten saygı duyacağım. Yüzde hı. nokta 25'ini konuşuyoruz. Buna bile tahammül edemiyoruz. Yani bunu bile mümkün olduğu kadar içini boşaltmaya çalışıyoruz. E, o nedenle bu madde bu düzenlemenin ekolojik etki değerlendirmesi adındaki düzenlemenin samimiyetten uzak korunan alanlar için ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Yok etmeye yönelik bir madde gibi e, evet. daha çok duruyor. Peki bir sahanın etkin olarak korunabilmesi için bazı şartlar ve gerekçeler var. E, ve maalesef ki bu bizim ülkemizde uygulanamıyor. E, biz nerede yanlış yapıyoruz? Biz şurada yanlış yapıyoruz. Öncelikle bu alanları topluma sevdirmemiz lazım. İnanın e, çağdaş ülkelerdeki gelişmiş düzeyini bununla ölçüyorlar. Herkes çocuklarını bu tür sahalara onu eğitmek amacıyla götürüyor. Bak işte gördüğüm bu bakir, hmm. sağlıklı bir ortam, buradaki yaşayan tüm canlılar için e, adaletli bir yaklaşım. İşte bu gördüğüm doğa parçasında örneğin Yellowstone. biliyor muyum? Gidiyorsunuz insanın müdahale etmediği, her şeyin doğal koşullarıyla yürüdüğü bir mekanizma. Ve çocuğu o çocuk yaşta kendine gelirken doğanın bugün, o günkü koşullarını görerek kendisine bir takım sorumluluklar yüklüyor. Bir insan olarak. Çünkü biz oradaki canlıların sesiyiz, yüreğiyiz, kulağıyız. Onlar adına bir şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla sahip olduğumuz bu hem bitki türlerine, hem hayvan türlerine, hem de habitatları korumamız lazım. O anlamda eğitim birinci derecede önemli. İkincisi, Gerçekten katılımcılık çok önemli. Ben paydaşların, yani orada yaşayan, o yörede hayatını sürdüren ya da sivil toplum örgütleri olarak bu tür değerlere sahip çıkan yapıların güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de yasalarla çerçevesi net bir şekilde belirlenmiş. Böyle sınırsız bir yetkiyle veya uçuk kaçık yetkilerle bu tür sahalarda ben dilediğimi yaparım anlayışı olamaz. Mutlaka o kurallara bağlı olunmalı ve ciddi ben cezalara ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Yani mesela ben öyle yöneticilerimiz var ki konudan haberdar bile değil. Tamamen aykırı bir işlem yapılıyor ama bunun bir karşılığı yok. Bir uyarısı yok. Dolayısıyla toplum bu alanlarına sahip çıkmalı çünkü gelecek orada. Yani toparlayacak olursak eğitim, katılımcılık ve söylediğim şekilde iyi bir yönetim, iyi bir yasa bunların tamam yani hem idari hem de yasal yönden bunların iyi bir çerçevesinin ortaya konması lazım. Uluslararası sözleşmelerle uyum ve gerçekten sözde değil, özde uyum. Yani, ve biz bu son zamanlarda, dikkat ediyorum, sahip olduğumuz o türleri kaybediyoruz. Bakın bugün tel aynaklar artık yok. Biyolojik olarak yok. Hani sayı olarak orada gösteriliyor işte şu kadar çift var şeklinde. Mesela Anadolu Parsı yok. Biyolojik olarak yok. Çünkü çoğalabileceği imkanı yakalayabilmişti. Yaban koyunu bile tehdit altında. Biz türlerimizi koruyabilmek için mutlaka daha bilinçli, eğitimi ve idari ve yakal düzenlemeleri gerçekçi olan bir modele doğru geçmek zorundayım. Bunu başardığımız takdirde inanıyorum. Önümüz açılacaktır. E, yeter ki bu bilinci, bu aydınlanmayı gerçekleştirelim, sorumluluğu insanlara verelim. Bir de farkındalık yaratmamız lazım. Ben bireyin bu işin içinde sorumluluğunu kavrayabilmesi için e, bilgiyle beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani neyi kaybettiğini farkında olma. Bakın geçmişte e, rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirer Otamış ilgili ilk bilgileri verirken, işte arkadaşlar, buraları tabii ki kullanacağız. Buralar bizim insanlarımız için su kaynaklarını son derece. Sorumsuz şekilde kullandılar ve otamışı kaybettik. Evet. Şimdi Seyfe ürünü de kaybettik. <gülüyor> Çıktı ne dil Sayıcmur Arkadaşlar maalesef yanlış yapmışım, cahilce bir tavır içinde bulunmuşum. Hepinizden özür diliyorum. Ama ben de diyorum ki böyle bir özür yetmez çünkü sen artık bir daha geri dönmeyecek bir şekilde otamışı kaybettin. Şimdi seyfeyi kaybediyoruz, sulak alanlarımızı kaybediyoruz. Kimse kusura bakmasın, ister. Sorumlu olsun bir yetkili yerde, ister olmasın, farkındalığın yaratılması gerekmektedir. Evet, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz evet. değerli bilgiler için. Ee, e, değerli dinleyenler. İnşallah, inşallah doğanın korunmasına e, katkı Hemen sağlık. web sitenizin bir e, adresini verebilir misiniz? Tabiat Kanunu izleme girişimi, e, Google'dan girecek olurlarsa o sitemiz mevcut, Tabiat Kanunu izleme girişimi. Tamam, çok teşekkür ee, ederim. yazıldığı takdirde çok rahatlıkla oradaki çalışmalarımızı paylaşabilirler. 120'nin üzerinde sivil toplum örgütünün oluşturduğu bir organizasyon, bir platformdur. Hı hı. Ee, Herkesi şeye çağırıyorum. Yani doğa korumada herkesin görevi var. Hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Evet, Hüsrev Bey çok teşekkür ederim programa ben konuk olduğunuz için. Ol. Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında kabın... Tabiat Kanunu İzleme Girişimi sözcüsü Hüsrәп Özkaray'la Tabiat ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanun Tasarısını konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.